Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu min ve seyyiati a'malina. Men ve men yudlil fela Ve eşhedü la ve Muhammeden abdühü ve resulüh. Emma ba'd fe inna estahal kitabullah ve hayral hidi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mütasataha kullu mühteseten bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin fî'nâr bizden olmayanlar şeklinde yıldızlardan yağmur isteyenler cahiliye ehline benzer başında kalmıştık. Cunade bin Malik radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey cahiliye halkının yaptıkları işlerden olup İslam ehli olanlar da Bunları bırakamamıştır, yani terk edememiştir. Yıldızlardan yağmur istemek, nesebe hakaret etmek ve ölü üzerine ağıt yakmak. Bunu Bukhari, tarih ülke Bezzar, Taberani, Ebunaim Marife'de, İbn-i Kani Muce Müsabe'de, Taberi tarihinde sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Yıldızlardan yağmur istemekle kast edilen, yıldızların doğuş ve düşüşlerini gözetleyerek, Bunlardan anlam çıkarmaktır. Astroloji de kullandıkları manalar bunlar. Yıldızlardan yağmur istemekte iki kısma ayrılır. Birincisi, yağmuru yıldıza nispet ederek, yıldızın o yağmuru Allah'ın dilemesi ve fiili dışında indirdiğine itikad etmek. Bu icma ile büyük şirktir. Yani sahibini dinden çıkaran bir şirktir. Yağmurun Allah dışında yıldıza izafe edilmesi, icma ile küfürdür denilmiştir. Bu icmayı, İbn-i el Furu' kitabında nakleder. Ayrıca İmam Şafi'nin El-Üm, İbn-i Abdilber'in el, İbn Abdilber el kitabında, Kadı İyaz'ın İkmâlül Mu'lim adlı Müslim şerhinde, Nebevi'nin şerhinde ve diğer bazı eserlerde bu icma zikredilmektedir. Bu, rububiyetle şirktir. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiilleri hakkında olduğundan dolayı bu rububiyetle şirktir. Bu babda, yıldızlara yağmur yağdırması için dua etmek de büyük şirktendir. Bu ise, yani dua edildiği zaman hem rububiyette hem de uluhiyette şirk oluyor. Yani işin içerisine dua girince artık ibadet tevhidi de e, ihlal edilmiş oluyor. Böylece iki sınıf şirke düşülmüş oluyor, Allah korusun. İkinci kısım, yağmurun yıldıza nispet edilip Allah'ın bu yıldızı yağmura sebep kıldığına inanmaktır ki bu da küçük şirktir. Bazı alimler bu şirki küfrün nime, yani nankörlük manasında bu şekilde isimlendirmişlerdir. Zira Allah'ın nimeti olan yağmur yıldızla nispet edilmekte ve Allah bunu bir sebep kılmadığı halde bu konuda sebep kılmaktadır. Yani Allah Azze ve Celle yağmur için yıldızları sebep kılmamıştır. Dolayısıyla e, hakiki failin Allah olduğuna itikad etmekle beraber yıldızı burada vesile olarak itikad etmekte bu sebeple küçük şirk oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin nimetine karşı bir nankörlük e, içermektedir. Allah Teala yağmurun inmesine yıldızlar sebep kılmamıştır. Yağmur ile yıldızların herhangi bir alakası yoktur. Sadece Allah'ın yürüyen adeti olarak yıldızlardan bazısının vaktinde yağmuru indirmektedir. Yani yıldızların bu konuda e, aktif bir rolü yok. Yani Allah tarafından hani görevlendirilmiş de aktif bir rolü böyle bir durum da söz konusu değil sadece e, belli yıldızların belli hareket zamanlarında e, belki Allah yağmuru bu şekilde indirmekte. Fakat fail olarak yıldızın kesinlikle bir rolü yok. Yıldızlardan yağmur istemen haramlığını gösteren pek çok delillerden bazıları şu şekilde İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar yağmur gördüler. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bazı insanlar şükredici olarak bazı da kafir olarak sabahladı. Bu Allah'ın rahmetidir diyenler olduğu gibi, şu ve şu yıldızlar doğru çıktı diyenler de oldu. Bunun üzerine, hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki ayetinden, Vakıa suresi 75. ayetinden 82. ayetine kadar, size verilen rızka karşı şükrü, onu yalanlanmakla mı yerine getiriyorsunuz kısmına kadar nazil oldu. Son ayetin manası şudur, sizler Allah'ın size nimeti olan yağmura karşı şükrü, bunu yalanlayarak mı yerine getiriyorsunuz?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 Onlara rızkından bir rızık indirdi. Onlardan müşrikler oldular. Denildi ki bu nasıl oldu Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Şu ve şu yıldız sayesinde yağmurlandık dediler. Yani böyle demekle müşrik oldular diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Ahmet bin Hamdil ve Tayali'si rivayet etmişlerdir. Bu söz küfürdür. Lakin yağmurun Allah'ın dışında bir yıldıza nispet edilmesi küfür ve büyük şirktir. Eğer sadece sebep olarak nispet ederse bu küfrân-ı ve küçük şirktir. Bu yüzden alimlerin çoğu bu hadis iki hususa ihtimal taşır demişlerdir. Yani büyük küfre, büyük şirke de ihtimal taşır. Küçük şirkete ihtimal taşır. Bu tamamen kişinin itikadına bağlı. Tıpkı yemin meselesinde olduğu gibi. Ebu Hüreyya radıyallahu anh'tan gelen diğer rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yine kutsi hadisi olarak şunu bildiriyor. Rabbiniz ne buyurdu görmez misiniz? Şöyle buyurdu. Kullarıma ne zaman bir nimet verse... Mutlaka onlardan bir kısmı ona nankörlük ediyor ve yıldızlar ve yıldızlar sayesinde diyorlar. Evet, bunu da Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Şayet Allah damlayı insanlardan 7 sene engellese de sonra bıraksa elbette kafirlerden bir grup falan gezegen sayesinde yağmur yağdı demeye başlarlar. Bunu da Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbban, Nesai, Tarihül Kebir'de Bukhari, Ebu Yala ve Hümeydi, Hasen bir rivayet etmişlerdir. Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimde şu dört şey terk edemedikleri cahiliye işlerindendir. Bir önceki hadiste üç şey sayılıyordu. Burada dört şey sayılıyor. Bu cahiliye işlerinden olan ve ümmetin terk edemediği dört şey soyla övünmek, nesebe sövmek, Yıldızlarla yağmur istemek ve ölü için yüksek sesle ağıt yakmak. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Şayet Müslüman, şu ve şu yıldız sayesinde yağmur yağdı derse, Maksadı, Allah Teala'nın yağmuru o yıldızın vaktinde indirmiş olmasıysa ve bu yıldızın müstakil olarak en küçük bir tesiri olduğuna inanmaz ve sebep olarak görmezse, ilim ehli bu sözün hükmünde ihtilaf etmişlerdir. Bunun haram olduğu, mekruh olduğu ve mübah olduğu söylenmiştir. Şüphe yok ki bu sözün terk edilip yerine bu manayı akla getirmeyecek başka bir söz kullanmak gerekir. Çünkü şeriatta her halükârda bu söz hakkında yasak vardır olmuştur. Ya Allah'ın fazlığı ve rahmetiyle yağmur yağdı demeli veya bu Allah'ın rahmetidir demelidir. Bu sözü söyleyen kimseden bir övgüdür. Naslarda geçtiği gibi bu diğerinden daha uygundur. Ama Allah bu yağmuru şu, şu yıldızın vaktinde yağmıştır. Yani şu boşta yağdırmıştır. Veya şu yıldızın vaktinde yağmur yağdı demek ve buna benzer sözler, şu yıldız sayesinde yağmur yağdı sözü gibi kapalı ve karışık değildir. Bu sözün en düşük durumu şiddetle mekö olmasıdır. Yani e, yıldıza herhangi bir tesir atfetmeden söylense bile, en e, düşük hali şiddetle mekruh olmazdır. Haram olduğu görüşü de e, delillerden dolayı kuvvetli gözükmektedir. Kutsadis'te mutlak olarak bu sözü kullanmak yasaklanmış ve Allah Teala'yı inkar ve yıldızlara iman edilmiş olacağı belirtilmiştir. İmam Şafi şöyle der, ''Şu yıldızla yağmur gördük diyen, şu yıldızın vaktinde yağmur yağdı demek istiyorsa, bu şu ayda yağmur yağdı sözü gibidir. Bu küfür olmaz.'' Başka bir söz kullanmak daha iyidir. Hafız i̇bn Hacer, İmam Şafii'nin sözünü naklettikten sonra şöyle demiştir. Hadisin mutlak anlam ihtimalinden dolayı önünü kesmeyi kastetmiştir. i̇bn Kuteybe el-Enva'da şöyle der. Şayet tecrübe kabiliğinden böyle itikad etmişse şirk değildir. Lakin küfranın nimet kastedilerek küfür kelimesinin kullanılması mümkündür. Zira hadisin rivayet yollarında küfür ile şirk arasında vasıta yoktur. Buradaki küfür ifadesi ikisi arasında gidip gelmektedir. Yani ya küfrân nimet veya hakiki küfür ikisi arasında gidip gelmekte. Elbacı şöyle der, şayet bu sözü söyleyen zikrettiğimiz gibi itikad etmezse, tek bir açıdan küfür anlamında mutlaklaştırmak caiz değildir. Zira şeriat dinleyenin aklına gelebilecek şeylerden dolayı bundan engellemiştir. Yani şu yıldız vaktinde yağmur yağdı denilmesi, dinleyenlerin nezdinde batıl manalara sebep olur en azından. İkincisi, bu söz şirk itkanına düşmeye bir vesiledir. İnsanların bu asırdaki alışkanlıkları, onların cahillerini veya kendilerinden sonra gelecek olan nesli yıldızlardan yağmur isteme şirkine düşürür. Söz, fasit bir inanç vehmi vermektedir. Burada müşriklerin sözleri yerine şer'an, dinen tavsiye edilen, Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı sözünü kullanmak teşvik edilmiştir. Diğer sözün kullanılması, sünneti terk etmek ve müşriklere benzemektir. Nitekim onlara benzemek yasaklanmıştır. Kurtobirahimullah şöyle der. Allah Teala'nın yağmurun yaratıcısı olduğuna inanan kimse bu sözü söylerse kafir olmaz. Lakin iki açıdan hata etmiştir. Birincisi şeriata muhaliftir. Zira bundan mutlak olarak yasaklanmıştır. İkincisi, kafirlere sözlerinde benzemek olur. Bu ise caiz değildir. Zira bizlere, onlara muhalefet etmek emredilmiş, müşriklere muhalefet edin ve Yahudilere muhalefet edin buyrulmuştur. Onlara benzemek yasaklanmıştır. Bu muhalefet emri sözlerde ve fiillerde de muhalefeti gerektirir. Şüphesiz Allah Teala bizleri onlara benzemekten şu yasaklamıştır. Ey iman edenler, ra'ina demeyiniz. Yahudiler bu kelimeyi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlar ve bununla hakareti kastediyorlardı. Allah bizleri bu sözü kullanmaktan yasaklamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü de bununla hayır kastedilmiş olsa bile kötülüğün önüne kapamak ve onlara benzememek için yasaklamaktadır. Sonra Kurtubi, yağmur yağdığında müşriklerin söylediği sözleri zikretmiş ve onların şirke itikadını açıkladıktan sonra şöyle demiştir. Şeriat bu sözün kullanılmasını, onların itkandan birine inanılmaması ve sözlerinde onlara benzememek için mutlak olarak yasaklamıştır. Yine Kadı Yaz şöyle der, Şu yıldız ile yağmur gördük sözüne gelince, bunu söyleyen kimse yıldızların etkisine inanmasa bile, bunda yıldızların tesirine, inananların sözlerine benzemek, yani şirketinin sözlerine benzemek söz konusudur. Şeriat kafirlere benzemeyi yasaklamıştır. Allah Teala, Ey iman edenler, ra'ina demeyiniz. Bakara 104. ayetinde bildirildiği gibi böyle buyurmuştur. Çünkü bu söz Yahudilerin ve münafıkların sözüdür. Yani ne kavilde, ne davranışlarda onlara benzememek gerekir. Büyü yapan ve yaptıran bizden değildir. Şüphesiz sihir küfürdür. Yedi en büyük günahtan birisi sihirdir. Zarar verir, fayda vermez. Sihirle uğraşan kişi kafirdir. Allah Teala sihir yapmayı öğretmekle ilgili şöyle buyuruyor Bakara 102. ayetinde. Süleyman aleyhisselam, büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik sakın kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir bilgisini öğretmezlerdi. Taha suresi 69. ayetinde de büyücü yani sihir yapan ne yaparsa yapsın iflah olmaz buyurulmuştur. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a nebi aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Sihir yapan ve yaptıran, kehanet yapan ve yaptıran, tatayyur yapan veya yaptıran bizden değildir. Bunu Taberani Mucem-i Sahip İstinad'la rivayet etmiştir. Şeyh Elbani Sayıha da sayıh olduğunu belirtiyor tarihlerini zikrederek. Ebu Musel Eşar radıyallahu anh'dan gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Şu üç kimse cennete giremez. Sarhoş edici içki bağımlısı. Bu e, müdminül hamr diye geçer. Yani içkiye devam eden ayyaş, alkolik kimse. E, diğer bazı hadislerde müdminul hamr, yani içkiye devam eden kimse puta tapan gibidir buyuruluyor. Yani içkiye devam etmenin şirkle çok yakın bir alakası var. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada da cennete giremeyeceğini bildiriyor. Sarhoş edici içkiye devam eden, bunun bağımlısı. Akrabalık bağını koparan ve sihirbazı tasdik eden, onun sihirini onaylayan, tasdik eden. Bunu e, Ahmet bin Hanbel, İbn-i hakim ee, Ebu Tahir el Muhallis Ebu Yala rivayet etmiştir. el bene Es-Sayeha da rivayet yollarıyla hasenli gayri olduğunu söylemiştir. Benzerini Ebu Sa'id el Hudri, Ebu Derda radıyallahumada rivayet etmişlerdir. Evet. Ebu Hureyre radıyallahından gelen rivayette Allah Resulü aleyhissatvesa kim bir düğüm atar da sonra ona üflerse sihir yapmıştır. Sihir yapan şirk koşmuştur. Bir şey asan ona havale edilir. Burada asan ile kast edilen işte ister eve olsun, ister boynuna, ister arabasına olsun, nazar boncuğu, muska, artık ne derseniz cevşen veya iğde dalı ne olursa olsun, takılan, asılan her şeyi kapsar burada. Kim bir şey asarsa ona havale edilir. Evet. Kim bir düğüm atar da sonra ona üflerse, yani büyü üf, üfürükçülük denilen büyü. Özellikle düğümlere e, üfleyerek yaparlarmış. Yani o düğüm bağlı kaldığı sürece işte birisini bağlama gibi. Bu tip büyüler yaparlarmış. Allah Resulü Aleyhisselatü ise bunun e, sihir olduğunu ve sihir yapan da şirk koşmuş olduğunu bildiriyor. Bu hadisi Nesai e, Sünen-i ve Kübrada Taberan-ı mucem rivayet etmiştir. Hasan el-Basri'de Mürsel olarak bir şahidini Ma'mer bin Raşid Camii'nde rivayet ediyor Cündûb bin Abdullah radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Siirbaz'ın cezası Kılıçla boynunun vurulmasıdır Evet bunu da Tirmizi, Darekutni, Taberani, Hakim Abdülrezzak ve Beyhaki Hasan Biristan'da rivayet ediyorlar Becale bin Abde'den Bize Ömer radiyallahu gelen mektupta Şöyle yazıyordu Sihir yapan her erkek ve kadını öldürün yani Ömer Radyallan Halifeyken e, valilerine bu şekilde mektuplar yazıyor, yetkili kimseler, valiler, kadılar, onlar e, bu işi gerçekleştirirler. Yoksa e, halktan insanların cezalandırması söz konusu değil. Zaten şu az önce aktardığımız Cündük bin Abdullah e, Radyallantan gelen riwayetin e, bir kısası var. Yani bu hadisi aktardığı zaman e, bir kısaya şahit oluyor. Irak taraflarında birileri işte büyü yapıyor, bir adamı böyle karnından yarıyor, ikiye ayırıyor, tekrar birleştiriyor falan. Bu tip bir şeyler yapıyor. Cündüp radiyallahu anh de bunu görünce derhal adamı öldürüyor. Hadi şimdi kendini dirip de göreyim diyerek. Sonra o bölgenin valisi Cündüp radiyallahu anh'ı hapse atıyor. Çünkü yani kadılık veya yöneticilik gibi pozisyonu olmamasına rağmen, Bizzat kendisi bu cezayı infaz ettiği için e, hapis cezası veriliyor ona. Evet. Ayşe e, e, önce şunu aktaralım. Cabir bin Abdullah radiyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nüşreyi sorduk. Yani büyüyü büyüyle bozmak. Buna nüşre deniliyor. Yani birisine büyü yapılmış, onu bozmak için bu sefer başka bir büyü kullanıyor. Bunu sorulunca o şeytanın amelindendir buyurdu. Yani büyüyü bozmak için dahi büyüye başvurulmaz bu şeytanın haberindendir bunu Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Abdurrezak Beyhaki rivayet etmişlerdir ee, Ayşe radiyallahu anh'a aktarıyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapıldı Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve yapmadığı bir şey yapmış gibi geliyordu Nihayet bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar, sonra tekrar dua etti. Sonra ey Ayşe anladın mı? Allah bana hakkında fetva sorduğum şeyin fetvasını verdi. Ben o nedir ey Allah'ın Resulü dedim. Buyurdu ki, bana iki adam geldi. Biri başımın ucuna, diğeri ayak ucumda oturdu. İkisinden biri kalkıp diğerine bu zatın rahatsızlığı nedir diye sordu. O da büyüldür dedi. Onu kim büyüledi dedi. Diğeri Züray kollarından bir Yahudi olan Lebit bin Asam Cevabını verdi. Büyü ne yaptı dedi. Bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcunun içine dedi. Nerede o diye sordu. Ziyervan Kuyusu'nda cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anh dedi ki, bunlardan ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asabından bazı kimselerle birlikte oraya gitti. Sonra bana, Ey Ayşe, vallahi kuyunun suyu kına ıslatılmış gibi, hurması da şeytanların başları gibiydi dedi. Ben ey Allah'ın Resulü onu çıkarmadın mı dedim. Hayır, bana gelince Allah afiyet ve şifa verdi. İnsanlara kötülük getirmekten çekindim buyurdu. Böylece emir vererek onu gömdürdü. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Mu'tezile, asrımızdaki Mu'tezile bu tür rivayetleri akıllarıyla değerlendirip reddediyorlar. Bukhari ve Müslim hadise bu. Yani sıhhatine ittifak edilen bir hadise. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yapılmış ve bunun ee, hakiki bir tesiri vardır. Yani cin çarpmasının, şeytan çarpmasının yine aynı şekilde tesiri vardır. Bakara suresinde o faiz e, yiyenler hakkında işte kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar ayetinde yine bu kimseler e, tevil ediyorlar. Yani şeytanın insana zarar verebileceği hakikatını da, cinin insana zarar verebileceği hakikatını da inkar ediyorlar. Ee, burada daha başka kıssalar da var. E, kitabı almamışız ama mesela Ayşe Radiyalanha'dan Hakim ve Beyhakim rivayet ettikleri uzunca bir kıssada Ayşe Radiyalanha'ya bir kadın tevbe etme isteğiyle geliyor. Diyor ki, benim diyor bir komşum vardı. Yani büyücüymüş bu komşusu. Onun olağanüstülüklerini falan görünce e, sen bu işi nasıl öğrendin? Yani nasıl nail oldun bu şeye? diye soruyor. Kadın da diyor ki, işte e, falanca yere yani Babil dedikleri yer bugün. Halen de Irak topraklar içerisinde. Gavurlar Babilon diyorlar. E, yani Yahudilerin bile halen değerlendirdikleri bir bölge. Buraya gittik diyor, ayaklarından asılı iki kişi gördüm diyor. Yani Harut ve Marut. Bunları gördüm diyor. Onlar bana sakına büyüye bulaşma, geri dön, vazgeç bu işten dediler, ben ısrarcı oldum diyor, o halde diyor, yani bütün ısrarlardan sonra falanca yere git, oradaki külleye, belini yap gel, idrarını yap gel dediler diyor, ben gittim fakat cesaret edemedim, geldim yaptım dedim, ne gördün dediler, hiçbir şey görmedim, o halde sen idrarını yapmamışsın, git bevlet gel dediler, yol yakınken veya tevbet vazgeç dediler ben dinlemedim. Gittim, benimle yaptım, geldim bu sefer diyor. Geldiğimde ne gördün diye sorduklarında benden bir karaltının, bir suvari gibi, siyah bir karaltının benden yükseldiğini gördüm diyor. O iki zat bana dediler ki, o senden çıkan imanın idi. Yani sen kafir oldun artık. O senden çıkan iman idi. Bundan sonra ne istersen yaparsın dediler diyor. Kadın diyor, işte yere emrediyordu diyor, bitki bitiyordu. Onlara, o bitkilere emrediyor, öğütünün, yani buğday olarak hasat olun, ona un olun diyor, una ekmek olun diyor. Bunlar hep oluyordu diyor. buna hep böyle şahit oluyordum diyor. İşte bu kadın, Ayşe Radyalanha'ya diyor ki, ben e, pişmanım, ne yapayım? Sana diyecek bir şey bulamıyorum diyor. Yani bunun ağırlığından, küfrün, e, hükmünden dolayı, diyecek bir şey bulamıyorum diyor. Diğer bazı tariklerinde kısa olarak geliyor bu. Mesela Metalübül Aliye'de e, kısmen zikrediliyor i̇bn Hacer'in Metalübül Aliye'sinde. Orada işte bir büyücü kadının Ayşe Radiyalanha'ya geldiği, fakat bu geçmek sizin geliyor, e, sonra sahabeden kendisine fetva verecek kimse bulamayınca, bu kadının aklını yitirmiş bir şekilde dağlarda e, kendi başına dolandığı görüldüğü falan aktarılıyor. Evet, yani bu deccalin de insanlar üzerinde e, tahakküm kuracağı malzemelerden birisi, sihir. Tarikatçıların, şiilerin, buna benzer kişilerin de insanlar yine kendilerine e, rapt etmek için, bağlamak için kullandıkları şeylerden birisi. Mesela menzile gidip işte orada o büyülü çorbadan içmeleri, insanların uzun bir müddet kendilerine gelememeleri, yani oraya bağlanmaları, işte ömrünü ay-yaş bir şekilde yaşayan insanların işte bir çorba içmekle güya işte hayatına çekibizden vermiş gibi bir manzara verilmesi. Fakat belki önceki ay-yaşlığı daha ehveniydi. Çünkü ay-yaş kimse, içki içen kimse veya diğer bir takım günahları işleyen kimse bunlardan tevbe eder. Veya günahları ile öese bile Allah'ın onu affetmesi ihtimali var. Fakat şirke düşen kimse Allah şirk ile geleni asla affetmeyeceğini bildiriyor. İşte şeytan bu tip oyunları oynuyor. Bugün mesela Deccal bir hakikat. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Deccal'den sakındırmış. Ümmeti hakkında onun fitnelerine en ince ayrıntılarına kadar uyarda bulunmuştur. Ve Dettçalin hayırlı olduğunu e, böyle bir intiba veren hayırlı sözler ile ortaya çıkacağını, bununla taraftar toplayacağını, e, işte belli bir zaman sonra Peygamberlik ilan edeceğini, ondan sonra iş ilahlık iddiasına kadar varacağını bildiriyor Nebel Esat üsem. Bu kısaların içerisinde İmamacen e, fiten kitabında. Yani sünnenin sonlarında geçen uzunca bir rivayet var. Bu rivayet içerisinde onunla ilgili bazı ayrıntılar anlatılıyor. Mesela e, Deccal diyor bir çiftçiye gelecek. Köyünde çiftçilik yapan birisine gelecek. İşte ben senin ilahınım diyecek. Rabbinim bana iman eder misin? O oralı olmayacak. Peki diyor kabrinden anneni baban diriltsem de onlar beni tasdik etseler inanır mısın? Oradan diyor... E, annesinin babasının kabrine kalkın diyecek. Oradan diyor iki tane şeytan kalkacak. Yani Deccal'e hizmet eden iki tane cin veya şeytan neyse kalkacak. Diyecekler ki annesinin ve babasının kılında kalkacak diyor onların şeklinde. Aman evladım bu senin Rabbindir buna iman et. E, ondan sonra geri işte kabirlerine girecekler. O, bu adam da bunun üzerine ona iman edecek diyor. Şimdi bunun gibi daha pek çok şey mesela yeryüzünün Hazinelerini. Aliküm salamatta. Arı arıların arı beyinin etrafında böyle takip etmesi var ya. Zaten definecilik yapanlar bilirler. Bunlar bir takım büyülerle saklanıyor ve altın parçaları böyle arı gibi çıkar. Elini çarparsın, korkmaz da çarparsan bunlar altın olarak düşer. Bu tip büyülerle saklanmıştır zaten bunlar. Hadiste de aynen bu durum anlatılıyor. Yani arı beyinin etrafında arıların yerden Çıkmaları gibi, ona takip etmeleri gibi diyor. Yeryüzünün hazineleri Deccal'e tabi olacak diyor hadiste. E, bu tip tuhaf, olağanüstü gözüken gösterileri olacak Deccal'in. Ve söylemleri de o biçim. Mesela e, Deccal Irak ve Şam arasından çıkar buyuruyor. Numan bin Beşir Radyalan'da giren bir rivayette. İşte bugün IŞİD denilen olay malum. Yine Deccal'in harcıların arasından çıkacağını bildiren... Başka bir rivayet var İbn-i Ömer Yani bunların kökü kazındıkça yenisi gelecek, türeyip türeyip gelecekler diye İbn-i Ömer gelen bir rivayet var. Muaz bin Cebel gelen bir rivayette e, ümmeti hakkında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam üç şeyden korktuğunu belirtirken, üçüncüsünde şunu sayıyor. Ümmetimin diyor bazı kimselerinin her söylentinin peşine gitmeleri. Yani her fitne çıktığında bu fitneye düşüyor bu ümmetten bazıları. O fitne geçip gidiyor, ders almıyor, tekrar o sırada başka bir yeni bir fitne söz konusu, ona da balıklama dalıyor. Yani bu ahduselere, söylentilere, fitnelere yenik düşen kimse ki diyor, detcal diyor, e, aralarından çıkıverdim mi, buna tabi olu verecektir diyor. Yani harcaren arasından çıkıverdim mi, o kimseye tabi olu verecek. Bunlar e, işte delilleri, hayat. Nizam olarak, hayat rehberi olarak baz almayan kimselerin düşebileceği yanılgılar. Mesela sufilere baktığınız zaman, yani ayet getirmişsin, hadis getirmişsin, kimin umrunda? Adam işte keramet diyor, falan diyor, filan diyor. Yani delile bakan yok. Yani gözünün önünde keramet varsa, hatta keramet de bırakın. Yani gözüyle görmemiştir, kulayla işitmemiştir, bizzat şahit de olmamıştır ama... İşte kıssa anlatıyor. İşte falanca şöyle yapmış da şöyle olmuş. zaman birinde böyle olmuş falan filan. Şimdi mesela şahit olmuşsunuzdur buna da. Adam YouTube'a koymuşlar. Diyor ki işte falanca Ebu Ali Harmedi Hazretleri mi diyor? Ne diyor? Bunlar diyor birileri diyor işte başları dara sıkıştı. Allah'tan yardım istediler. Bunlara yardım gelmedi. İşte falanca Hazretlerinden yardım istediler de ancak o sayede kurtuldular falan gibi. Yani şu abesliğe bakın. Yani yüzyıllar öncesine atfedilmiş bir uydurma, bir kıssa hikayeyle insanlar buna inanıyor. Ve bununla şirke gönül bağlıyor. Bu konuda yahu sen her gün namazında ne diyorsun? Allah'tan kork dediğinde oralı olmuyor. Yani ancak sana edir, ancak senden yardım isteriz. Bu sözün nereye gidiyor? Dediğinde bunun bir etkisi olmuyor ona artık. Yani artık kör olmuş. Bu da bab büyüünün başka bir çeşidi işte. Kıssalarla büyüleme. Deccal'in büyüsü ve onun işte e, batıl iddiaları din din unsurlarını kullanarak başladığı bir dava. Bunun arkasında peygamberlik iddia etmesi ve tasdikçiler bulması, hatta ilahlık, rablik iddia etmesi ve tasdikçiler bulması. Bir takım rivayetlerde kişi hanımını, çoluğunu, çocuğunu ona tabi olmasın diye bağlamak zorunda kalacak buyruluyor. Yani bu derece. Ümmet arasında bu kadar etkili bir şey olacak. Öyle ki Ebu Saad el-Hudriy radıyallahu anh'tan gelen rivayette şu deccal dediğiniz neymiş? Ben gideyim ona haddini bildireyim diye çıkan birisi onun e, hilelerine aldanıp onun askerlerinden birisi olacak olarak dönecek buyruluyor. Böylesine tehlikeli bir şey. Yani ee, insan delillerle değil, hislerle hareket ettiği zaman durum vahim. Yani bu adam Deccal'i öldürmeye niyetlenmiş ama yani bu kadar işte e, batıldan nefret eder bir şeyde fakat onun attığı şüpheler sebebiyle ona tabi olabilecek buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple fitneler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği fitnelere karşı kendimizi e, işte cesur modunda o fitnelere karşı mesela kim bakışını kaldırıp bakarsa onun içine düşer buyruluyor ya bu şekilde sakınmak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakındırıyorsa uzak durmak lazım. İşte ben haddini, haddini bildireyim diye böyle e, ucuz kahramanlıklara girişmemek lazım. Çünkü bunlar kişinin imanını zedeleyen, şirke düşüren şeyler olabilir. Allah korusun. Evet. Günümüzde de Dün de, bugün de, yarında, her zaman için geçerli bu. İnsanlar e, delilin yerine, hislerine yöneldiği zaman maalesef bu gibi vartalara düşerler. O yüzden deccale tabi olma meselesini çok uzak görmeyin. Yani bu kadar e, münkerine rağmen insan nasıl tabi olur? Şayet imanını kuvvetlendirmemişse kişi, e, Enam suresinde 158. ayetinde belirtildiği gibi, Rabbinin bir takım alametleri geldiği gün, iman etmemiş olan veya imanında hayır kazanmamış olan kimselere artık imanlara fayda vermeyecek buyuruluyor. Bu o alametlerden birisi. Ee, şimdi dolayısıyla fitnelere karşı kişinin önceden hazırlıklı olması lazım. Tedbirli olması lazım. İtikadi ve ameli olarak delil kişiyi bu tip vartalara düşmekten alıkoyan şeydir. Yani hislerle baktığın anda haklılık payı verirsin. Her sapıklığa haklılık payı verirsin. Her sapıklığın haklı yönleri olabilir. Mesela bir rivayette şöyle buyrulur. Şimdi imanda hayır kazanmamış olmanın neticesidir bu da. Bazılarına derler ki, Yahut siz deccele tabi oldunuz. Yani siz bilmiyor musunuz? Ya bakın Allah Resulü uyardı bundan. Şu var, bu var. Bu adamın böyle saçma iddiaları var. Rablik iddia ediyor ama daha kendi kör gözüne e, bir şeyi yok. Aciz birisi. Nasıl buna inanırsınız gibi e, tarihler yapıldı zaman adam diyecek ki bunları ben de biliyorum. Yani biliyorum. Yani söylediklerinde hak olduğunu biliyorum ama yiyecek dağları deccalin yanında. Kadın Deccal'ın yanında, eğlence Deccal'ın yanında. Sen ne vaat ediyorsun? İman edenlerin yanında ne var? Açlık, kuraklık, hatta e, açlıktan insanların Deccal'den sakındıkları, daha sığındıkları zamanlarda e, ok kirişlerinin bile kaynatılıp yemek zorunda kaldıkları, ök, yanmış başının bilmem kaç dinar edecek şekilde değerleneceği. Yani bu şekilde sıkıntı çekecek iman edenler. Dolayısıyla onun askerlerinden olan bazı kimseler onun batıl olduğunu bilmesine rağmen onun safında olacak. Niye? Dünya onun elinde. İşte bugün bizim içerisinde bulunduğumuz dünya hayatında da durum bu. Çoğu zaman Allah ve Rasulünün emir ve yasaklarını insanlar bilmesine rağmen dünya fitnesine karşı o fitneyi hafife aldığından dolayı ya Allah kerimdir, rahimdir, nasılsa bağışlar gibi bir düşünceyle onun içerisine dalıyor. Dünya büyücülerden bir büyücü. Yani onun büyüsünden bahsediliyor. Dünyanın büyüleyici olduğu. Dünya tatlı ve yeşildir. Dünya çiçeklerinin size açılmasından korkuyorum. Bir de kadın fitnesinden diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazı insanlar bunların haramlığını bile bile onun içerisine kendisine atar ve ölüm geldiği zaman e, iman ile son nefesini vermeye bir türlü muvaffak olamaz. Çünkü hayatını Bununla geçirdi. Nasıl yaşarsa ölümü de onun üzere olur. Ta ki Allah'ın merhamet ettikleri kimseler hariç. Evet, i̇bn Hacer diyor ki, Hümeydin rivayetinde, ''Ey Allah'ın Resulü bunu yapmayacak mısın?'' dedi. ''Yani nüşre yapmayacak mısın?'' demek istedi diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir yapılmasıyla ilgili bu kıssada. ''Nüşre yapmayacak mısın?'' ''Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu reddediyor.'' Sirbazın cezası ölümdür. Kazancı pistir, haramdır. Cahiller, zalimler ve imanı zayıf olan kimseler, bazı kişilere düşmanlıkları nedeniyle onlardan intikam almak için büyücülere büyü yaptırmaya giderler. Bazı insanlar da büyüyü bozması için büyücüye başvurarak haram işlerler. Oysa Allah'a sığınıp İhlas, Felak, Nas surelerini ve başka ayetleri okuyarak Allah'ın kelamıyla ondan şifa dilemek gerekir. Bu illet Büyü illetinin Müslümanlar arasında yayılmasında elbette Allah Azze ve Celle'nin takdiri gereği, kevni takdiri gereği, şer'i değil, kevni takdiri gereği bir takım vesileler, sebepler var. Mesela e, her Müslüman bilir ki büyük günahlardan birisi büyü. Fakat büyüyü büyü olarak değil de sanki meşru rukiyeymiş gibi ümmetin arasına sokan kimseler oldu. Bunun başlangıcı ilk olarak Hicri 8. 9. asırlarda. Şemsettin Ahmed el Buni diye birisi Şemsül Maarif adıyla bir kitap yazıyor. Bu Ahmed el Buni Endülüs yani İspanyol bölgesi Yahudilerinden Talmud şehirleriyle yani Tevratı şerettikleri Yahudilerin işte büyümü, her türlü şeyi katıştırdıkları Tevrat şerefleri olan Talmud bilgilerini Yahudilerden alıyor. Yahudilerden aldığı bu büyüler arasında bunları işte bu kitabında sokuşturuyor. Mesela yaptığı büyüler, tılsımlar hep Yahudi harflerileridir. İbrani harflerileridir. Zaten Siyonist yıldız var, işte çizgiler var, onların harfleri. Bunlara mesela tılsımı veriyor. Bir dizi şey şekil görüyorsunuz. İşte kimisi mime benziyor, kimisi yıldız şeklinde, kimisi düz çizgi şeklinde. Bu tılsımı diyor kim? işte üzerine Ayet-el Kürsi'yi okuyup da işte suya üflerse falan filan böyle süslemeler yapıyor. Suya üflese donar. Veya falan kimseye işte tırnağına falanca tılsım yazarsa falancayı gece vakti evine getirir gibi böyle bir sürü büyüler. Bunları okuyan kişi bunları İslami zannediyor. Veya Allah Azze ve Celle'nin esma Hüsna'sı diyor. Hüsna, Esma-ül Hüsna'dan herhangi bir ismi alıyor. Ebced değeriyle hesaplıyor. Vevk diyerek rakamsal bir tablo çıkarıyor ve okunacak, yazılacak ayetler veya neyse dualar, bazen işte cinlerin isimleri de oluyor, kişi fark etmiyor bunları cinlerden yardım istemiş oluyor bunun gibi pek çok büyüleri İslamiymiş gibi gösteriyor ve bunu okuyan adam zannediyor ki Ayet-el Kürsi'nin tesiri zaten burçlarla ilgili bilgiler veya yıldızlarla bağlantılandırdı ya az önce e, olaylar yıldızlara bağlama Burç. Kişinin işte kısmetli olması, kısmetsiz olması. Bununla ilgili de bölümler vardır bu tür kitaplarda. İşte gizilinler İlimler Hazinesi veya Havasul Kur'an. ismi Havasul Kur'an. Havasul Kur'an kitabını mesela Türkçedeki Havasul Kur'an kitabının yazarı Süleyman El Kunduzi El Hanefi denilen kişi Şia'dır. Kendisini e, Sünniymiş gibi gösterebilmek için El Hanefi e, takma nisbesini de isminin sonuna ekler. Ee, Ebu bilmem ne Hüseyni, El Hüseyni diye de nisbesi vardır. Yani bu adam Şia'dır. Aynı zamanda Yenabiul Mevedde adlı kitabında yazardır. Yenabiul Mevedde de yine Şiiler tarafından e, bundan bir 10 sene kadar önce Türkçe'de tercüme edilmişti. Yani tamamen Şii itikatlarını sünniymiş gibi e, gösterip e, Şii itikatlarını Müslümanlar arasında yayıyor bu kimseler. İşte yaydıkları şeyler arasında bu tür büyüler de var. Yani o Ahmet el Buni'nin büyülerini Havasül Kur'an, Kur'an'ın sır ve esrarı adı altında insanlar arasında yaydılar. Bir aralar e, bunlar el altından satılırdı. Şimdi Hacı Bayram'da her yerde neredeyse her dükkanda var. Rahatça peynir ekmek gibi satılıyor. Eskiden sadece büyücüler, cinciler bunları alır. Bunlarla işler çevirirlerdi. Şu an her yerde Şimdi düşünün mesela birisi birisiyle evleniyor. Genç. Ailesinden mesela gelini istemeyenler oluyor, tak büyü yapıyor hemen. Veya işte bir genç birisini seviyor, başkasına varıyor, onları ayırmak için büyü yapıyor. Türlü türlü her alana girmiş cinleri, büyüleri her tarafa bulaştırmış vaziyetteler. Bunlar Bunların hükmü az önce okuduğumuz kapsama dahil. Allah korusun. Ve ümmet arasında sadece fitne, fesadı yaygınlaştırıyor. Cinlenme hadisesinin de ümmet arasında çokça yaygınlaşmasına sebebiyet veriyorlar. Mesela Rukye. Rukye olayı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığı Rukye'ye bakarsanız, yani salih kimseler de cinlenebilir. Bunda hiçbir ayıplanacak bir Herhangi bir şey söz konusu değil. Sahabeden Osman bin Ebil As radıyallahu anh, cinleniyor. Diyor ki yalan resul diyor, bazen diyor, yani namazda okuduğum sureleri hatırlayamıyorum diyor. Yani unutma oluyor. Yani ezbere bildiğim sureler aklından gidiyor, okuyamıyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun gözüne vuruyor. Çık ey düşmanı, bu kadar. Başka bir şey yok. Ama bugün ruhiyecilik meslek halindedir. Yani cincilik, cin, e, bu da İslami kılıf altında. Burada şimdi e, cin konuşma devresine sokluyor Mesela Safat suresinin ilk 10 ayetini okumak zayıf bir rivayette geliyor. Safat suresinin ilk 10 ayeti e, işte cinlenmiş bir aslaya okunduğu zaman artık cin devreye giriyor, konuşmaya başlıyor falan. Burada bir e, karşılıklı diyalog başlıyor. Şimdi mesela ilk olarak Vayd Abdu Bali vardı Mısırlı alimlerden. Bu zat bu konuda bir kitap yazdı. Bu Türkçe'de tercüme edildi. Yani dünyanın her tarafında on, ondan fazla baskı yapmış bir kitap. Fakat ilk baskılarda işlediği bir cinayetti Vahid Abdüselam el-Bali'nin. işte cinle yaptığı konuşmalardan bazı örnekler veriyor. Bunların işte kayıtlı olduğunu falan söylüyor. Şimdi bu her tarafa yayıldı. İslam'ın bir görünüm altında. Ve Vahid Abdüsselam el-Bali, selefi ilik iddiasının olan birisidir. Yani selefi birisi aslen. Sonraki mesela 10. baskısında itiraf ediyor. Bunların diyor çok yanlış olduğunu gördüm diyor. Şeyh Elban Raymolla Silisetul Ehadisi Sayhada ve daha başka eserlerinde bu konuyla ilgili pek çok uyarılar yapıyordu ve cinle yapılan bu tür diyalogların insana girmiş olan cinin daha çok kalıcı olmasına sebebiyet verdiğini. Ve onlarla bu şekilde konuşmanın caiz olmadığını açıklıyorum. Meselenin detayları var. Ee, herhalde daha önce <gülüyor> cinlerin etkisini, insana girmesini inkar edenler babında aktarmıştık herhalde Elbani Rahimullah'ın fetvasını. Yani bu işi meslek haline getirdiler ve maalesef selefi olan kimseler arasında bile bu yayıldı. Adam tövbe etti. Yani Ahid Abdüsselam El-Bali tevbe etti. Sonraki baskılarda bu tür konuşmaları kaldırdı. Fakat insanların elinde o ilk baskılar var. Şimdi bu bir imtihan. i̇bn Abbas Radyalama diyor ya, alime diyor bir kere yazıklar olsun, hata yapan alime, onun atasına tabi olanlara da yüz kere yazıklar olsun diyor veya bin kere yazıklar olsun. Neden diye sorduklarında diyor ki, alim diyor hatasını görür tevbe eder de diyor, ona tabi olanlar nasıl tevbe edecek diyor. Gerçekten bu tehlikeli bir kapı. Yani bu meselelerin çok daha fazla ayrıntılar var ama yeri burası değil. Sadece şu konuyla kapatalım. Küfür merkezleri inşa eden, Allah yolundan alıkoyan ve Müslümanları bölenler münafıklara benzer. Allah Teala Tb 107. ayetinde şöyle buyurmuştur. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasında ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar. Ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Yani Mescid-i denilen hadise hakkında bu ayet. Onların küfür için gayretleri dinmemiş münafıkların ve kötülükleri yaymaya, Müslümanların sırlarını taşımaya, hatta Müslümanların arasını bölmeye devam etmektedirler. Bunu da bunu ya ayrılık duvarı oluşturup, grupları birbirine tahrik etmek yoluyla veya bir gruba karşı diğer bir grubu yanında olarak veya başka bir yolla yapıyorlar. Günümüzün münafıklarının gayreti Müslümanların arasını ayıracak mescitler, merkezler, cemiyetler yani dernekler ve engelleyici küfür kuruluşları kurmaktır. Müslümanların sessiz ve sakin duruşu ise şaşırtıcı olmakla beraber bu fikirleri yok etmeleri ve yeryüzüne gömmeleri gerekmektedir. Allah'tan yardım isteriz. Kadir de zarar vermek için Mescid Kur'anlar ayetinin tefsirinde şöyle der. Allah Azze ve Celle bu mescidin dört sebeple yapıldığını haber veriyor. Başkalarına zarar vermek, Allah'ı küfür, İslam eline karşı övünmek, zira onlar onu kurmakla nifak elini güçlendirmek istiyorlardı, müminlerin arasını ayırmak, zira onlar Kuba mescidine gelmemek, Müslümanların cemaatini azaltmak, İhtilafa düşürmek ve ülfeti yok etmek istiyorlardı. Ve Allah ve Resulüne harbedilmesi edilmesi için pusu, tuzak hazırlamak. Yani <gülüyor> Drar Mescidi denilen yapıların kuruluş amaçlar, münafıklar tarafından bu şekilde. Evet. Maalesef işte bizim Türkiye'de belli bir zamandan beri söylemeye çalıştığımız Müslümanların İhyavluklar yer, olmaları gereken yer, erkeğiyle, kadınıyla, kölesiyle, hürüyle, küçüğüyle, büyüğüyle mescitlerdir diye. Böyle e, bu çağrılarımıza karşı, işte bunun Dırar mescitleri hükmünde olacağı maalesef iddia edildi. E, bakın Dırar mescidi hakkındaki durum bu ayette belirtildiği gibidir. Bunu münafıklar yapıyorlar. Ne için? Müslüman cemaatini azaltmak ve e, pek çok amaçlar var da, Kafirlere bu konuda ajanlık etmek. Onlara Müslümanların haberlerini taşımak. Allah'tan korksunlar. Yani şu mescitlerin Drar Mescidi gibi olduğunu söyleyenler Allah'tan korksunlar. Çünkü şöyle düşünmeleri lazım bir kere. Münafıklar bu mescidi ne için yaptılar? Neye karşı yaptılar? Hangi unsura karşı yaptılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin, onun getirdiği vahyin dininin hayata geçirildiği ortama, zıtlık olsun diye. Ona alternatif olarak yaptılar münafıklar bu mescidi. Eğer bunu bu bu, bu mescitleri sünneti ihya etmek için bu amaçla kurulmuş bu mescitleri bu mertebede görüyorlarsa hangi kafirlere ajanlıkla itham edebilirler? O diyen biz miyiz? Demokrasi küfrünü destekleyen biz miyiz? Kafirlere Mesela Diyanet, Türkiye'deki Diyanet, Almanya'daki, Avrupa'daki e, devletleri şu uyarıyı yapmış birisi bakın. Bu resmi belgelerle sabit. Diyor ki, uzun sakallı birilerini görürseniz, kadınları örtülü, yüzlerini örten, böyle kimseleri görürseniz, namazda ellerini kaldıran, yani secdelerde falan ellerini kaldıran kimseleri görürseniz, bilin ki bunlar teröristtir. Kafir devletlere, Müslümanları bu şekilde ihbar eden, servis yapan kurul hangisi? Biz miyiz? Diyanet mi? Yani hangisi Dırar Mescidi olmaya daha layık? Kaldı ki biz bu kadar açık şeylerine rağmen işte Diyanet camilerinde namaz kılan Dırar Mescidi'ne gitmiş oluruz bile demiyoruz. Henüz bunu bile söylemiyoruz. Ümmetin arasını bölmek. Mesela ümmet neyle vardır? Ümmetin varlığı, dirliği, ayağa kalkması ancak Allah'ın kitabını, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayata geçirmeleri, toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarıyla vardır. Yani Allah'ın kitabında cemaat nasıl anlatılıyor? وَعْتَسِمُوا bi اللّٰهِ جَمِعَا Cemaat bu. Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi nerede? Kur'an ve sünnet dışında var mı böyle bir şey? Bu mescitlerde Kur'an ve sünnet dışında kim başka bir unsur öne koyuyorsa siz onu itham edin. Kur'an ve sünnet dışında yani Allah'ın indirdiği vahyin dışında kim başka bir şeyin etrafında toplanmayı amaçlıyorsa işte Müslümanları bölen onlardır. Biz kıyas etrafında toplanmaya çağırmıyoruz, rey etrafında toplanmaya çağırmıyoruz veya dernekler gibi... Sonradan çıkma Kur'an ve sünnetin harcında kalan şeyler için veya bir hoca için, bir şeyh için belli bir grup adına dostluk ve düşmanlık için çağırmıyoruz bilakis. Herkesin buluşması dünyanın her tarafındaki bütün Müslümanların buluşacağı tek adresi olan Kur'an ve sünnet. Ki Allah'ın ipi budur. Cabir bin Abdullah radıyallanından ve İbn Mesud radıyallanından gelen rivayetlerde olduğu gibi Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Ve onun beyanı olan sünnet. Kur'an-ı Kerim zaten sünnete yönlendirmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da saldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. O Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir buyuruyor. Biz sadece bu iki şey için sarılıp, ümmetin, dünyanın neresinde olursa olsun, ümmetin sadece bu iki şeye sarılabileceğini söylüyor, buna çağırıyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne söylüyorsa biz ona çağırıyoruz. Kim bunun dışında başka bir şey için İcma diye iddia ettiği, mezhep diye iddia ettiği, tarikat, cemaat artık ne derse desin adına Kur'an ve sünnet dışında başka bir şey etrafında toplanıp da ondan ayrı duranı bölücülükle itham ediyorsa işte bunlar da fırkadır. Yani o insanı Allah'ın ipinden ayıran, Allah'ın ipine toptan sarılmaya karşı çıkan, başka bir unsur etrafında toplamaya çalışan Ümmet arasında ihtilafa sebebiyet vermek isteyen, ülfet yok etmeye çalışan kimsedir. Dolayısıyla bu ayet sadece bu ayet düşünüldüğünde mescide dırarın peşinde olanlar kimlerdir? Açıkça ortaya çıkacaktır. Tekrar okuyalım ayeti. Bir de müminlere zarar vermek, hakta inkar etmek, müminlerin arasında ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için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 Bugün Müslümanların halifesinin olmaması sebebiyle e, genelini Müslümanların genelini temsil eden bir cemaat de maalesef mevcut değil. Yani hiç kimse işte bütün Müslümanların gelip sarılmak zorunda olduğu cemaat biz izleme hakkı yok. Mesela biz burada bu mescitleri e, açmış olmamıza rağmen amacımız işte sadece Allah'ın vahyini ihya etmek. Onu hayata geçirmek olmasına rağmen biz şunu iddia etmiyoruz. Kim bizim mescidimize gelirse o hak üzeredir. Kim de gelmesi o sapıktır. Biz bunu iddia etmiyoruz. Her Müslüman gelip bize tabi olmak zorundadır. Böyle bir iddiamız yok. Bilakis her Müslüman Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetine sarılmaktadır. Nerede olursa olsun. Biz bunu söylüyoruz. Ama işte bu davayı mescid-i dırarla itham edenler kendilerini öyle görürlerse cemaat olarak mesela Diyanet'in cemaatini görürlerse, her Müslüman mesela Diyanet'in camilerinin arkasında namaz kılmak zorundadır diyorlarsa, siz bunu nereden çıkardınız deriz. Yani Diyanet, Müslümanların cemaatini nasıl temsil eder? Kitabı ve sünneti arkalarına atmayı genel kural olarak koymuş, TC yasalarına tabi olmayı, devletin menfaatlerini gözetmeyi ilke edinmiş bir kuruluş, Nasıl olur da Müslümanların cemaatini, her Müslümanın tabi olmak zorunda olduğu cemaati temsil edebilir. Huzeyfe radıyallahu hadisinde buyrulduğu gibi şayet Müslümanların halifesi ve cemaati yoksa bütün fırkalardan ayrıl diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ee, biz bu içinde yaşadığımız ortamı ancak böyle görüyoruz. Yani kim bir fırka oluşturuyorsa, yani fırkayla kastımı anladınız herhalde. Yani kendisini merkez bir cemaat görüp bize tabi olan hakuzeledir, bize tabi olmayan sapıktır. Bu anlayışta görüyorsa bu bir fırkadır. Bunların hepsinden uzak durun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizim çağrımız ise bütün Müslümanların tabi olduğu cemaat. Yani Kur'an ve sünnet etrafında her Müslümanın birleşmesi. Gücümüz yettiği kadarıyla. Yani Kur'an ve sünnet dışında hiçbir esas kişi, kurup grup belirlemeksizin veya bir anayasa, onun dışında bir anayasa, kural belirlemeksizin herkesin Kur'an ve sünnete dönmesi gerektiğini e, biz buna davet ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah, Resulü ve müminlerle alay edenler bunlarda münafıklara benzerler başlığıyla. İnşallah bir sonraki derse bırakalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurullah ve etubilek. Ve anayın cümlenizde.